Gölet Yazan Osman Nuri Ercan Dramatur Selma Fındıklı Yöneten Levent Şenbay Yapımcı Engin Demiray Efektör Nebi Tam Yüksel Oynayan sanatçılar Muhtar Emin Ağa Ali Hürrel, Necmiye, Ferahnur Barut, Mustafa, Oktay Dal, Hüseyin, Tolga Çiftçi, Bekçirıza, Edip Tümerkan, İbrahim, Alfer Taze Bar, Zehra, Berna Konur, Sevgi, Berin Demir, Recep, Ersin Ayhan, Kaymakam, Tolga Tuncer, Öğretmen, Ahmet Türkoğlu, Öğretmenin karısı, Zeynep Hürrel İsmail Serdar Kaya Okay Sağol Rıza Biz hallederiz artık Hadi sen gecikme Ne demek muhtarım ne yaptım ki Hadi Allah'a Hadi sağ olasın Rıza efendi Allah kabul etsin Amin amin Ha ha geldiler Zehra Zehra hadi kızım geldiler Tamam anne geliyorum ee, işte geldik hanım hadi İbrahim ha, Hoş geldiniz ee? hallettiniz mi bey ee, Hoş geldiniz. Hallettik hanım hallettik <gülüyor> Oh Konuştuğumuz gibi güzelce usulüne uygun kestirdik kurbanımızı. Oy, çok... Her şeyi yerli yerince yaptılar sağ olsunlar. Oh, oh, oh. Hadi, hadi Allah kabul etsin. İbrahim hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Bekçi Rıza'nın da çok yardımı oldu. Kapıya kadar getirdi sağ olsun. Ha, i̇çeri buyur etseydin ya bey. Buraya kadar gelmiş. Ee, o kadar düşüncesiz miyim hanım? Çağırdım. Gel kahvaltıyı beraber edelim Rıza dedim. Ee, gideyim muhtarım beklerler dedi. Ee, <gülüyor> ...büyükçe bir parça da et verdim. Oh, oh, Yesin çolu çocuğuyla sevap olur. Oh, oh, i̇yi düşünmüşsün. Ee, düşünmek lazım hanım. Kendimiz yiyelim diye kesmiyoruz ki kurbanı. Fakir fukaraya... ...ihtiyacı olana dağıtmaktır doğrusu. Kurban kesemeyen... ...komşularımıza göndereceğimiz payları da oh, oh Çok iyi etmişsiniz. E kapıda kaldınız ama hadi geçin artık. Evet. Dur ana dur dur şunları bir içeri alayım. Dur Aa, dur dur dur şöyle elbilliliği alalım oğlum. Hadi, hadi bakalım ha, Hoş geldiniz. Yo, sağ ol kızım sağ. Evet. Ha. dur baba baba siz ya, zahmet etmeyin biz de alırız. Canım niye zahmet olsun ha. Hadi gel şöyle şöyle aliverelim. Ha, ha. Tamam. çamaşır böyle olsun. Ha, boy, boy. Anne öbür odaya mı alalım bunu? Ee, evet evet şu arkadaki odaya alalım oğlum. Ha, ha, ha. Dur şöyle dur ol. ver onu bana. Ah, ah, tamam ah, tamam, tamam anne Ferah, ah, şunu alır mısın? Ah, dur dur dur. Ah, ha, tamam değil tamam. Ha. Ha. Hadi bakalım ha. ha. ha. Tamam i̇şte tamam. Hadi tamam. bakalım bayramlaşalım Sonra da sofraya oturalım Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hani benim torunum hazırlanıyor dedesi evet. bayramlığına giyiyor benim kuzum <gülüyor> gel, gel. hadi gel kızım artık geliyorum <gülüyor> Avanda da Avanda avan da ne güzel olmuş benim <gülüyor> kızım bayramlığı da çok yakışmış ee, Güzel'e ne yakışmaz <gülüyor> teşekkür ederim Öpeyim dedeciğim he, bayramın he. kutlu olsun Dur Hı -hı. kızım dur şöyle bir geçsin deden Canım bırak öpsün oğlum <gülüyor> El öpellerin çok olsun Sana da iyi bayramlar güzel torunum <gülüyor> Al bakalım <gülüyor> Ay, Hayır hayır dedeciğim istemem Canım olur mu al Ol bakayım şunu Baba Dedeme bir şey söyle. Hadi al, al dedeni kırma bakalım. Eee, koskoca e, e, e, muhtar e. elep dürünce para vermez miymiş? E, e. Al kızım, bugün bayram daha ben de vereceğim. <gülüyor> Öp bakalım elimi. Tabii öpeceğim <gülüyor> minicim, öpmez miyim? Ee, <gülüyor> al o canım. Hayır. Bu da benden O zengin oldun Bizim de elimiz öpeceksin daha Hadi bakalım. Ee, Gördün mü İşini iş artık ha, Bana bak e, Paraları bölüşürüz değil mi <gülüyor> E, sağ ol nevlan sağ, sağ, ol evlen. sağ, ol, sağ ol. Allah öyle benlerini çok olur ha, ha, ha, ha, ha. hadi bak oh. hadi hadi hadi oh. bakalım oh. buyurun buyurun buyurun oturun oh. oturun, oh. oturun çok bakalım. De, ha çok ha. güzel ha ben bu kahvaltıya bayılıyorum annecim Eline sağlık. Evet. Senin de eline sağlık kızım. Asıl sen hazırladın. Hepinizin eline sağlık. Ya, ne güzel hazırlamışsınız. Ben. Nasıl bey muhtar sofrasına benzemiş mi? Benzemez mi anacım? Tam muhtar sofrası. <gülüyor> muhtar sofrası ne demek? <gülüyor> Muhtarın evinde kurulan sofraya muhtar sofrası denir kızım. Muhtar... Siz o zaman her gün muhtar sofrasında yiyorsunuz. <gülüyor> Dedem muhtar çıldırıyor. Ama niye güldün? Dünüz öyle değil mi dede? Öyle kızım muhtarız çok şükür. Hem de ne muhtar yılların muhtarı kızım. Ne <gülüyor> yapayım <gülüyor> Necmiye köylü istiyor. <gülüyor> Kaç yıldır muhtarsın baba sahip? Vallahi ne bileyim ben kendimi bildim muhtar muhtarmışın <gülüyor> gibi geliyorum bana. <gülüyor> Babam adamı evin koymuş. Köylü de bu adam emin adamdır diye durmadan beni seçiyor. <gülüyor> <gülüyor> çok oldu kızım çok daha He. ne kadar yapacak bilmem. <gülüyor> Acım şikayetçi gibi konuştu. Yok ben. yok yok zor ama zor be oğlum. Herkesin kahrını çek, herkesin derdini uğraş. <gülüyor> hanım hanım oh. sana ne oluyor ya? Çekiyorsan ben çekiyorum. Uğraşıyorsan ben uğraşıyorum. Her şey tek başına mı oluyor sanıyorsun Emine? <gülüyor> Tabii tek başına değil ama ama koşturan hep benim ya. ...sana öyle geliyor iş işte. Al, tamam tamam. Tek başına olur mu? İkinizle yoruluyorsunuz işte. Eee tabii yorulacaksın oğlum. Köylü güvenmiş seçmiş. Ne derdi varsa ne işi varsa yapacaksın. Hadi başbakan milletin işini yapmasın bakalım. Aa, sen başbakan mısın dedi? Eee <gülüyor> muhtar yerine göre... ...köylünün başbakanıdır kızım. Köylü öyle görür. Kızım... Bu kadar güven meseleler dedin yıllardır seçerler mi he? He tabi oğlum güven meselesi. Oh, Ama de. hanımın dediği gibi zorluğu yok değil. Hiç beklemediğin anda misafir çıkar gelir. Kaymakam mı olur vali mi olur ya da başka bir misafir mi? Her neyse işte bizi bir telaş alır. En güzel şekilde ağırlaman gerek. Niye? Çünkü sen muhtarsın köyde kalması gerekiyorsa en güzel yatakta yatıracaksın. Hele bir sofra hazırlayacaksın ki kuş sütü eksik olmayacak. Öyle az önce sormuştun ya muhtar sofrası nasıl olur diye. İşte ninenin dediği sofraya muhtar sofrası denir kızım. Ya, Vay ya. be zor iş. Ee, zor zor zor ama bu iş böyle muhtar sofrasını iyi kuracak. Sağ olsun inen her şeyi yapar. Yaparım Heh. yaparım. Senin hatırın için her şeyi yaparım. Sağ ol. Ya. Ama yoruldum artık. Heh. Heh, sağ olasın hanım. Vallahi ben de yoruldum ya. Heh. Yani... ...ömür boy muhtar kalacak değilim ya. Bir zaman sonra bırakırım. Baba sen bırakırsın da... ...köylü seni bırakır mı Aman oğlum. Ben istemezsem köylü zorla yaptıramaz ki. Bunu yazalım bir yere. <gülüyor> Vallahi şey ya. Ay, Şu tereyağı ne güzel kokuyor nene mis gibi Yayıktan yeni çıktı kızım Her şeyimiz kendimizden çok şükür <gülüyor> Herkesten bir fark olacak muhtar olmak kolay mı? He? Yok be oğlum aşağı yukarı köyde her sofrada bulunur bunlar Yapma hanım o kadar da yerden yere vurma bizi he? Şu sofranın bir farkı yok mu yani? Kesene bereket bey olmaz mı? Fazlası var, eksiği yok. E hadi bakalım. Şimdi millet damlar. Sen muhtarsın unutma gün <gülüyor> bayağı. <gülüyor> o, o da kim ya? Ne oluyor ya? Yav baba bu kimse kapıyı kıracak. Dur, dur ben açayım kapıyı. Dur. dur sen bir dakika dur ben bakarım canım ama. Emine ne, ne, ne oluyor Rıza? Ne bu telaş? Bir mesele var ağam. Ne meselesiymiş? Ya, ya şu mübarek bayram gününde rahat bırakın be. E, cümleten hayırlı bayramlar. Oy, bayramlar. bayramlar. Ay, i̇ş bildiğin gibi değil bu Kara Mustafa Sarı Hüseyin'i vuracağım diye nara atıyor. Ha, yine ne olmuş ya? Valla bilmiyorum. Kara Mustafa'nın sekisine Sarı Hüseyin'in tavuğu girmiş. Kasten yaptı öldüreceğim bu sefer diyormuş ha, ha, ha, şey git köy odasını aç çağır şunları gelsinler Ha ihtiyar heyetine de haber ver Emrin olur ağam, emrin olur Verdik. ...insan bir aleyküm selam der. Duymadık arkadaş. Duysam niye aleyküm selam demeyim? Eh, i̇şine gelen öyle bir duyuyor ki. Ne dedin? Yok bir şey yok. Yok da ne konuşun Şimdi gelir Kara Mustafa. Gelirse gelsin. Ben ondan mı korkacağım? Vallahi canına taht demiş ona göre. Zaten onu sen kışkırtıyorsun bekçi. Hey, ben mi kışkırtıyorum? <Gülüyor> Selamün aleyküm Aleyküm selam Hayırlı bayramlar Aleyküm selam Recep Erkencisin Hüseyin Ne yapalım gel dediler geldik arkadaş Hüseyin nedir bu mesele yahu Her gün her gün Ben ne yapayım arkadaş Adam gölgemizden huylanıyor yahu Kırk yıllık köyümü terk ettirecek bana <gülüyor> Yapacağım belli Komşuna zarar vermeyeceksin Hüseyin ne zararı be? Kim kime zarar veriyor be? Her gün yolumuzu kesiyor adam. Eee sen de sahip olmalına mülküne. Ne diyorsun sen be? Sen kanuna karşı mı geliyorsun Hüseyin? Ya durun ya. Bir de sizinle uğraşmayalım. Ya görmem mi? Recep? Nasıl da ondan yana çıkıyor akrabası ya. Ne çıkacağım be? Bak, eğer öyle yapıyorsan yanlış yapıyorsun Rıza. Sen bekçisin adil davranacaksın. Hem hepimiz akraba sayılırız şu köyde ya. Cık, ya... Yok öyle bir şey Recep ağa. Hani diğerleri nerede? Şimdi gelirler. Hepsini çağırdım. ha Emine Ağa da geliyor. Bir şey mi dediniz? Yok bir şey yok. Ee, muhtar gelmedi. Gelecek. Gelecek. Merak etme. Kim geri gidecek? Ger geri mi gidiyor? Otur Hüseyin otur. Geri giden filan yok. Heh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam muhtar. Hayırlı bayramlar. Cümleten hayırlı bayramlar arkadaşlar. İyi bayramlar, iyi, bayramlar, i̇yi bayramlar. Sana da hayırlı bayramlar Hüseyin. Buyur. Ne bu şamata ya? Ya benim bir derdim yok muhtar. Tavuklar sekizine girmiş. Ya o öldüreceğim diye aldı tüfeğe yürüdü üstümüze. Konu komşu araya girmese bir sakatlık çıkacaktı. Del deli bu adam. Canım sen de sağçı şu tavuklarla Bu karşıcı ya o. Ya kaçan falan yok muhtarım buradayız. Bu karşıcı diyorum. Sağ çık ya, ne yapayım muhtarım eşek değil ki yular takayım. Tavuk aklı işte. ...komşuyu bilmez ki. Geri veriyor herkesine. Girmeyecek Hüseyin. Sahip olacaksın tavuğuna. Madem hasımsın ...girmeyecek tamam, arkadaş. Ya, tamam ben söylüyorum geri geri. Aa. Bekçi haklı muhtarım. Bakacak tavuğuna. Bu kaçıncı bukot? He? Doğru valla. Hepimizin işi gücü var. Şu bayram günü. Ya tamam ben ne yükleniyorsunuz hepiniz birden üstüme. Sus Hüseyin. Sorumlusu kim bu işin? Bir değil, iki değil. Ayağını denk al Hüseyin. He. Evet. Kimseye zarar vermeyeceksin arkadaş. Tamam dedik ya ama yüklendiniz ya. Bilerek mi girdi tavuğum ben? Canım Hüseyin, yağlı böyle konuşup durma kardeş. Hem suçlusun hem de güçlü. Ya bak sana muhtarım hepsi birden yüklendi. Ben ne yapayım? Suç benim mi yani? Yok benim. Senin tavuklarının da meksim ya. bir <gülüyor> bekleyemedi. Allah Allah. Ya sana ne oluyor bekçi? Tavukları beklediğim mi var sana? Sussun ya, sussun. Adamın asabını bozmayın. Heh. Hadi bakayım güzel güzel konuşun. Ya Dur, ya. Ne oluyor ya? Köy odasını basıp bizi mi öldüreceksin Mustafa? Olur mu öyle şey ha? Eee ne öyleyse bu densizlik? Ne maydanoz kaldı ne soğan. Bu kaçıncı muhtarım? ocağı batırdı bu ya. Ben ne yapayım bu adamı? Ya, kaç kuruşsa verelim be. Alt tarafı iki kök soğan. Ocağını batırmış. <gülüyor> ne olur tutmayın beni. <gülüyor> Muhtarım bak hele şunu. <gülüyor> <sana. gülüyor> ya, ya, ya, ya. Yalan mı? Ha? Topu kaç kuruş soğanın sanım sanki. Sus Hüseyin. Densiz dersiz konuşma. Bir daha girsinler bak. Bak yaşatıyor muyum seni. Sus be. Ya. Vallahi mübarek bayram günü demem. Tutarım tutana ona attırırım Mabuz'a. Adam tehdit etmenin cezasını biliyor musun sen? Zaten mahkemeye vereceğim. Tehdit etti beni. Ya hepiniz şahitsiniz. Ya sen de sus. Milletini Allah ın Allah ın asabını Allah. bozduğun yeter. Alın şunu elinden silah Geçin bakayım geçin. Geçin şöyle de içeride adam gibi konuşun. Ya de. Ben, ben, ben, ya, ben ya, ya, ben, ya, ya geçer artık be. Tamam hadi hadi hadi. Kesin be. Boyunca yıllık komşusunuz. Şu mübarek bayram günü son verin artık bu dargınlığa canım. Böyle komşu olmaz olsun muhtar. Asıl onun gibi komşu olmaz olsun. Ya susun. Allah Allah. Arkadaşlar hadi hep beraber gidin bakın Mustafa'nın sekisinde zarar ziyan var. Var muhtarım. Olmaz mı? İşte bakın diyorum ya Mustafa Allah Allah. Ne kadar zarar ziyan tespit edilirse Hüseyin ödersin. Bir daha da böyle bir hususa mahal vermeyin. Zarar falan yok muhtar. Sekinin önünden geçmiş hayvanlar. Ne parası ödeyeceğim ya benim durumum belli zaten. Demin horozlanıyordun ama kaç kuruş öderiz diye. Ne oldu? Ee, ee? Ya, sana ne bekçi be? Ha, senin üstüne vazife mi? Niye? Ben bekçi değil miyim? Tabii üstüme vazife. Susun ya. Aa, ağzını açma o şey. Hep beraber gidiyorsunuz. Ne zarar varsa ödüyorsun. Ee, ...zarar yoksa e, mesele de yok. Zarar olmaz mı muhtarım? Uzatma Mustafa. Zarar varsa ödenecek. Zarar yoksa e, ben karışmam. E, tamam mı Hüseyin? Tamam muhtarım. Sen merak etme muhtarım. Heh. Sen olmadın mı olmaz. Olmaz tabii. Ne sandın? Bana bakın evde misafirim var. Beni bekliyorlar uzatmayın artık. Bu işi güzelce halledin. Tamam. tamam hallederiz. E, e, aç bakayım şu telefonu. Buyur. He. Muhtarlık burası. <gülüyor> ah, muhtarım sen istiyorlar. Allah'ım ver bakayım şunu ver. ver. He buyurun. He. E, e, tabi tabi ne, ne, ne demek. Kaymakam pek konuşacakmış. Nasılsın muhtar? Ee, e, iyi sayın kaymakam. Sağlığınıza aciz. E, sen nasılsınız? Sağ olasın muhtar sağ olasın biz de iyiyiz. Bak muhtar ilçedeki köyleri şöyle sırasıyla bir gezelim dedik. İlk önce de sizin köyden başlamaya karar verdik. Hem bayram olması münasebetiyle köylüyle de bir bayramlaşmış oluruz. Anladın mı muhtar? Yarın geliyoruz. He, anladım. Ee, şeref verirsiniz kaymakam bey. Memnun oluruz. Ee, müsaadenizle şöyle güzel bir sofra kurarız size. Yok yok yok zahmet etmeyin sakın. Da, ne demek kaymakam beyin bekliyoruz. Tamam muhtar tamam. Yarın görüşürüz. Ee, tamam Kaymakamım. Ee, Hay, aman, Ay, duydunuz işte, Kaymakam ben geliyorum. Ee, kaç kişi oldukları da belli değil. Ee, yani yemek işini bu sefer kimseye külfet vermeden ortaklaşa halledelim. Nasıl olsa kurban da kestik. Ha, ha, yarın lafede bayramlaşma var. Hepiniz olacaksınız. Ona göre. Ha, hadi bakalım. Malum sağlıcama. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Nerede kaldın be mübarek gün? Ne yapalım oğlum iş güç işte. Halledebildin mi bari baba? Daha değil ama halledeceğiz kızım. E ee, tanrım nerede? E çocuklarla şeker toplamaya çıktı. <gülüyor> Köye alıştı desene. Çocuklar el öpmeye geldi. Onları tanıyınca bizimki de heveslendi. Beraber çıktılar. <gülüyor> i̇yi, <gülüyor> etmiş oğlum, i̇yi etmiş hanım iyi etmiş. Köyünü köylüsünü daha yakından tanısın. Ne güzel. Ya. Elbette baba. <gülüyor> Şehir gibi kalabalık değil buralar. Trafik sıkıntısı da yok. Rahat rahat gezip dolaşsınlar. Tabii, tabii kızım, tabii. Köy gibisi var mı? Ee, orası öyle. Ama burada da hiç olmazsa karnını doyuracak kadar bir işin olacak. Geçimini sağlayacak, gelinin olacak. Eskisi gibi değil. Şimdi köyde de hayat zor kızım. Bak, soğan maydanoz yüzünden birbirlerine girdiler. Baba... Sahi neymiş mesele? Dedim ya soğan maydanoz. <gülüyor> Nasıl yani baba? Kızım birinin tavuğu ötekinin bahçesine girmiş. O da kapmış düveği yürümüş üstüne. Aman Allah korusun olur mu öyle şey? Olur kızım olur. İnsan cahil olursa olur. Allah'tan <gülüyor> köylüler araya girmiş de bir kaza olmadan <gülüyor> önlemişler. <gülüyor> Düşünecek olsam basit bir olay ama. Ee, adamın gözü dönmüş oğlum. İhtiyar hayatının önünde çekti tüfeği Bir daha yürüdü. Yani zordur. Ee, tamam. Ötekinde de suç vardır. O da az değil. Aa, olmaz mı Necmiye? Al birini vur ötekine. Nasıl? Muhtar olmak güzel mi bey? Aman hanım. Sen de yarama tuz basma. Of of. Bu kadarcık şeyle sıkıntıya girmezsin sen. Başka bir şey daha mı var Emine Hmm, var hanım var. Yarın Kaymakam Bey geliyor. Ee, ne yapalım gelsin canı sağ olsun. <gülüyor> Kurarız bir muhtar sofrası. Yok Allah. hanım yok yok yok. yok. <gülüyor> Bu sefer ortaklaşa ağırlayacağız misafiri. Ee, ...azalarla konuştum. Kaç kişi oldukları belli değil. Ee, sen sıkın diye girme. İyi düşünmüşsün baba. Hmm, ağırlarız oğlum. Ne olacak sanki biz alışız. Ah, ah, sağ ol oğlum, sağ ol. Aa, kim geldi ki? Ee, dur bakayım hele. <gülüyor> Bir dakika. <gülüyor> oh. Hoş geldiniz öğretmen bey. E, e, buyurun geçin geçin. E, siz de hoş geldiniz. E, buyurun buyurun buyurun geçin geçin. Sağ olun iyi bayramlar. İyi bayramlar Allah'ın rahmeti nasip olsun. Amin amin. Sağ olun. Buyurun, ol, buyurun, buyurun, e, buyurun geçin. Hah. Hoş geldiniz öğretmen bey. Hayırlı bayramlar. Siz de hoş geldiniz. E, hoş bulduk efendim. İyi bayramlar. E, hoş, bulduk. İyi bayramlar. E, hoş bulduk iyi bayramlar. Hocam hoş geldiniz. Ee, siz de hoş geldiniz efendim iyi bayramlar. Ee, hoş bulduk iyi, bayramlar, hoş iyi bayramlar iyi bayramlar. Hoş bulduk <gülüyor> iyi bayramlar. Nasıms? Misafirlerimize şeker kolon yapılan ikram edin ha. Tabi. <gülüyor> buyurun buyurun buyurun. Ee, zahmet etmeseydin. Ay zahmet olur muymuş ee, ne zahmeti bayram, Sağ olun. <gülüyor> sağ, olun. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Allah tekrarına kavuştursun. <gülüyor> Babacım buyurun. Ee, Berhudar o kızım. Anne. Kızım ben fazla yemeyeyim. Aha İbrahim. İyi, alayım bir tane sağ olasın. E niye torunları çocukları getirmediniz öğretmen bey hep beraber gelseydiniz? <gülüyor> <gülüyor> Torunlar arkadaşlarıyla <gülüyor> oynamaya çıktı. E, keyiflerine de diyecek yok. E, bayram onlar için. Çocuklar bayramları daha coşkulu yaşıyor. Harçlı, elbisesi, eğlencesi. Ya, ya. Doğru, Bayramlarımız, doğru. geleneklerimiz ne güzeldi değil öğretmen Evet Bilmiyorum tabii muhterim. Bayramlarımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz bizi biz yapan değerlerimiz. Allah sağlık versin de daha nice bayramlar yaşayalım. Amin. Amin. Yani bayram bitecek diye üzülürdük çocukken. Rahmetli annem şöyle derdi. Sağ olana bayram yine gelir oğlum. ...yeter ki Allah sağlık versin. Ya, ya. Onun için her şeyin başı sağlık. Doğru muhtarım, doğru. Zehra, Muharrem Bey benim de öğretmenim. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> sağ olsun çok <gülüyor> emeği var bizde. Aman da <gülüyor> o sizin başarınız. Olur mu hocam sizin emeğiniz olmasa biz bu günlere gelebilir miydik hiç? O sizin takdiriniz sağ olun. Sizin emeğiniz unutulur mu öğretmenim? Yok Eşimin iyi bir doktor olmasının temelini siz attınız demek. Evet. Teşekkür ederim efendim. <gülüyor> Beni mahcup ediyorsunuz. Bunca yılın öğretmeni Muharrem Bey. Bu köyden yetişen her okumuş insanda emeği vardır Allah razı olsun. ...okuma yanına da yol yordam öğretir, akıl verir. Velhasıl bu köyde herkesin üzerinde emeği vardır. Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım muhtarım, sağ olun. Ama köylü de sayar sever olur, bir dediğini iki etmez. E, tabii sevecekler, öğretmen bu kolay mı? Ne demiş Hazreti Ali Efendimiz? Bana bir harf öğretenin kulu kölesi olurum. Ya, ya, ya. ya bir karışken teslim ediyoruz öğretmene. Bir harf, iki harf derken e gün geliyor karşında kocaman bir doktor duruyor. Aha işte burada. <gülüyor> bak bak <gülüyor> senin emeğin de var Muharrem Hoca bunda. Bir gün müfettiş gelmişti galiba üçüncü sınıfların dersiydi. Her sınıfı ben okutuyordum o zaman başka öğretmen yok. Çocuklara yazı yazdırmak istiyorum hocam dedi müsaade edersen. ...bir metin verdi, bunu bütün çocuklar yazsın, not vereceğim dedi. Evet. E, ben de verdim, hepsine yazdırdım. Öğle arasında sordum. E, müfettiş Bey, nasıl çocukların durumu diye. E, ben de merak ediyorum tabii. E, çocuklar fena değil, hepsi iyi aldı dedi. Yalnız, yalnız bir tanesi de zayıf verdim. E, acaba o kim öğrenebilir miyim dedim. İbrahim dedi. Nasıl olur İbrahim sınıfın en iyisi dedim. Müfettiş yazısı o kadar kötü ki hiç okumadan zayıf verdim dedi. Sonra İbrahim'i de çağırdık, beraber okuduk. Hatası olmayan tek çocuk İbrahim'di ve müfettiş peki verdi İbrahim'e. <gülüyor> Hocam İbrahim. Hocam hatırlamaz <gülüyor> mıyım Size her şey için çok çok teşekkür ederim çok Demek teşekkür ederim. ki -Yani doktor canım. olacağı O zamandan beri? Doktorlar kendi yazılarını <gülüyor> En iyi kendileri okulmuşlar <gülüyor> Hayda kim o ya <gülüyor> ee, e, Biz kalkalım muhtarım Durun canım kalkmayın Kalkarsınız <gülüyor> ee, Dur dur ben bakayım, dur bakayım. Kim o benim muhtarım İsmail. <gülüyor> Oho, buyur bakalım İsmail Bey oğlum. Hoş geldin. Hayırlı bayramlar. E hadi geç kapıda durma. Evet. Geçmeyeyim. ...şöyle bir kapıdan bayramlaşıp gideyim dedim. Oo. Başka zaman inşallah. Oo, olur mu İsmail Bey? Ee, bak e, muhtar burada. Öğretmen burada. imam da geldi. Oh ne güzel. <gülüyor> Köyün her bir derdini çözeniz. <gülüyor> şey. <gülüyor> olur mu oğlum öyle kapıdan? Hadi geç bakalım. Hadi. Ee, ben size rahatsızlık vermeyim. Niye rahatsız olalım oğlum? Hadi geç. <gülüyor> yani, o nasıl söz İsmail Bey? Hadi buyurun. Şimdi, hadi geç. <gülüyor> Gel gel gel gel, gel. Ee, çok şöyle, çok şuraya, çok. Hayırlı bayramlar Öğretmen bey ee, Sana da hayırlı bayramlar İsmail Aa, Bak kahvelerimiz de geldi Kaynanan sevecek İsmail <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz iyi bayramlar Siz de hoş geldiniz size de iyi bayramlar <gülüyor> Buyurun kahvelerinizi Bizim misafirlerimiz evvel önce ya, yorum, buyurun. Ben başkasının kısmetini almayayım <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim niye zahmet ettiniz evet. e Canım ne zahmeti <Gülüyor> Buyurun buyurun siz buyurun hani. e, e, e. Hadi alsana İsmail e, Yani yüzüne diye demiyorum İsmail çok iyi bir insan Bilgili becerili gençliğine bakmayın çok da tecrübeli kendini çok iyi yetiştirmiş aferin İsmail Sağ olun muhtarım sağ olun ee, Şimdiki gençler öyle tabi eskiye göre imkanları da geniş isteyen kendini her konuda yetiştirebiliyor Dediğiniz gibi hocam isteyecek azimli olacak okumak için E ee, tabi okumanın sonu yok E ee, bu bayram gitmediniz memleketinize ee, Bu bayramı da burada geçireyim dedim öğretmen bey Aa, ...artık İsmail bizim köylü oldu... ...daha göndermeyiz... <gülüyor> ...hayırlısıyla bir de baş göz ederse... <gülüyor> ...daha bu konuları düşünmek için erken muhtarım... ...hanım niye erken olsun İsmail... ...her şey zamanında gelir. ...ne diyelim artık kısmet... ...öyle değil mi İsmail... ...hayırlısın Necmiye teyze... ...dediğiniz gibi kısmet... ...ama daha erken benim için... Ha? ...haklısın be İsmail... ...önünde anne baba olmayınca zor... Ya ne bileyim bu konulara giremiyor insan. Ne yapalım Necmiye teyze. Her şey Allah'tan. Her şey akrabalarım var ama anne babanın yeri başka. Onlar olmayınca ne bileyim olmuyor işte. İsmail oğlum biz de senin alan babanız. Ee, burada senin köyün. Ee, her zaman her konuda senin yanındayız. Sağ olun muhtarım sağ olun. <gülüyor> İsmail Bey sabah çok güzel konuştunuz. Kutlarım sizi. Teşekkür ederim doktor bey. Ne diyorsun oğlum İsmail bambaşkadır. Çok güzel konuşur. Çok da güzel anlatır. Sağ olun muhtarım. E, dilim döndüğünce bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum insanlara işte. İyi de ediyorsun. Yani güzel anlatıyorsun. yani. Aferin sana. E, sağ olun. E, ben müsaade isteyeyim artık. Al İsmail yemek yiyelim canım. E, başka zaman inşallah muhtarım. E, vakit yakın. E şey. Ne, ne, aldın mı gönderdiğimi? Aldım aldım. Heh. Allah kabul etsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi bakalım hadi hadi. Yine ha. ha, ha. ha. bekleriz oğlum. Ah. Ah, ah, ah. Kimsesiz olunca işte. Yani garip bu çocuk. Be. Annesine babasına ne olmuştu? Ee, bu geçtiğimiz kış... E, ...sobadan sızan gazla ikisi de rahmetli oldu bizim. İşte yalnız kaldı. Ama iyi çocuk. bilgili de. Ha. Ee, sabah ne güzel konuştu camide yav değme vaizlerle taş çıkartır vallahi öyle öyle muhtarım sabah dediniz de nedir bu sabahki mesele ya yine aynı <gülüyor> konu mu he? ne olacak hep aynı konu hep aynı tekrar bunlar icazetli öğretmen bey bayramı seyrını da bilmiyorlar artık <gülüyor> insan <gülüyor> alışmaya görsün hanım bunlar alıştılar şamata çıkarmaya durdular kudurdular ya baba bunlar Büyük sözü de mi dinlemiyorlar ha? Oturup konuşsanız. Canım, karşınca konuşma oğlum. İnsan anlamayınca kâr etmiyor. Ama dur bakalım, bu işin sorunu ah, olacak. Aa, aa. Da Bekçi da geldi ya. yine. Anlatır şimdi. Ha, dur. Ha. Ha. Ha. Ya her seferinde ...kıracak gibi çalma şu abi. Milleti telaşlandırıyorsunuz ha? Kusura bakma mutarım. Hayırlı bayramlar öğretmen bey. Cümlenize hayırlı, bayram. hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ee, canım ne yaptıysanız anlat bakayım hadi. Sekiye gittik muhtarım. Ha. Orada da başladılar dalaşmaya. Ha, Hüseyin tersinden konuşuyor. Mustafa da celallendi. Çekti tüfeği gene. Ee? E'si keşif yarım kaldı. Ne evet. keşfi muhtarım? Yahu... Ya. Ya. Zarar ziyan var mı ee, bakın da halleşelim dedim. Yani şu densizleri bir barıştıralım dedim. Ee, Mustafa'nın bahçesine gönderdik ihtiyar heyetiyle bekçiyi. Ama hiçbir şey becerememişler. Ben ne yapayım tek başıma muhtarım. Niye tek başınasın he ötekiler bostan korkulduğu mu? Ne bileyim muhtarım. Neyse neyse tamam tamam uzatma. Şimdi anlat bakalım var mı zarar ziyan. Var muhtarım var maydanozlar biraz ezilmiş. Soğanların da bazıları yere yapışmış. Yani var. var, var. Ya, sen de Mustafa'dan yere çalıyorsun ya neyse. Tavuk, cimcim, soğanı, maydanozu ne kadar eser ya? Yangına körükle gitme. Bak bak halamın oğlu diye demiyorum ama Mustafa haklı bu işte muhtarım. Sekisi çiğnenmiş. Tamam tamam hadi sen işine bak hadi. Hadi hadi hadi bakayım güle güle güle güle. güle, güle. Ha, biz anlarız şimdi. Hah. Ay. Öğretmen bey Hı. İbrahim heh. hanımlar otursun hadi biz şu Mustafa'nın bahçesine bakalım ne var ne yok öğrenelim ee, şu işi el birliğiyle halledelim ha şu mübarek bayram günü bir tatsızlığa mahal vermeyelim ya bu adamların ne yapacağı belli olmaz Olur muhtarım olur çözelim el birliğiyle Tamam öğretmen hadi hadi gel hadi bitirelim o şu işi O zaman bize müsaade Güle güle gidin yine bekleriz ayağınıza sağlık Böyle geriden geriden bakma Göstereceğim sana Hadi be Aterci olsan ne yaparsın he? Bana bak Hüseyin Sen şu mübarek güne dua et Yoksa işin bitmiş Lan ne mızıldanıyorsun orta be Küfürme diyorsun yoksa Lan bak sen bana ne diyorsan Benden de sana on kat. Hadi bir daha girsin de tavukların göstereyim gülür. Gene atışıyorlar muhtarım. Sen şöyle bir çekil bakayım <gülüyor> ha. Gene mi atışıyorsunuz lan? Ne laf anlamaz adamsınız siz ya? Milletin işi gücü yok. Sizinle mi uğraşacak? Bak sekimin etrafında dolaşıyor. Lan ben ne yapayım lan senin sekini? Burada benim evimin önü. Doğru evinin önü. Evinin önü ama devamlı bu tarafa bakıyor. Bekçi. Sen arabulmaya mı geldin, buzıştırmaya mı? Sus ya! Bak Mustafa, bak, burası senin sekin, orada onun evi. Hepimiz komşuyuz şu köyde ya. Kimimizin bahçesi, kimimizin evine, kimimizin ağacı, kimimizin ahırına değecek. Komşuluk bunu gerektirir. Hepimiz birbirimizin içini dışını, acısını tatlısını biliriz. ...köylü olmanın gereği bu, güzelliği bu. Yoksa yan yana oturup da birbirini tanımayan... ...birbirinin cenazesinden, düğününden haberi olmayan şehirliden ne farkımız kalır? Bak, bak biz de şehirde yaşadık. Ama döndük geldik köyümüzün sıcaklığına. Kaç kişi geldi köye şu bayram günü he? Sanıyor musun ki sadece büyüklerini görmeye geldi bunlar? Hayır, çocukluklarının geçtiği yerleri, köylerini, köylerinin sıcaklığını görmeye geldiler... Başka yerde bulunmaz bu sıcaklık Mustafa. Burada bulunur. Bu güzelliklerde bulunur. Ya lütfen bozmayın bu güzelliği. Ne zararın varsa karşılayalım. Kapatalım şu işi. Hay ağzına sağlık öğretmen bey. Ağzına sağlık. Al bunu Oğlum, ah, ...yine ah, dolatmışsın ah. sofrayı <gülüyor> Ya şu sofranın asaletine, güzelliğine bakın ya. Bu torunum için bey... ...burada kaldığı sürece torunuma her gün muhtar sofrası kuracağım... Ben de hiç gitmem. Hep sizde kalırım babaanne. Ay, kalk, kalk, <gülüyor> ne güzel. Biz de senin sayende her gün muhtar sofrasında yeriz yemeğimiz. Her gün yaparım kızım. Yeter ki sen kal. <gülüyor> Anlatmayacak <gülüyor> mısın neler yaptığını dedene? <gülüyor> Anlatacağım anneciğim. Anlatmaz mıyım? <gülüyor> o kadar çok arkadaşım oldu ki dedem. <gülüyor> hadi hadi meraklandırma anlat hadi. Anlatıyorum. Önce bir arkadaşım oldu. Vallahi hiç bir <gülüyor> şey Tamam, kızım ağzındakini yut da güzelce anlat bakayım hadi. Evet, tamam, tamam Acele etme acele etme doyur karnını biz bekleriz. Doydum doydum anlatıyorum. Ne diyecektik doyunca? Ha tamam babaanneciğim dedeciğim çok teşekkür ederim kesenize bereket. Ah, sağ ol kızım sağ ol. Babacığım anneciğim biz de her şey için teşekkür ederim. Sağ ol kızım Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Amin, amin. Bizi birbirimizden amin. ayırmasın sağlık versin. Amin. Hadi bakalım Sevgi hanım. anlat şu yaptıklarını. Heh, önce bir arkadaşla tanıştım adı Ayşe. Aa, bizim öğretmen beyin torunu. Ha, sonra? Sonra o beni abisiyle tanıştırdı Mehmet. Evet, değil ki. Hı. Sonra köyü gezmeye başladık. Hemen cecik başka arkadaşlarımız da oldu. Gördüğümüz herkesle bayramlaştık. Büyüklerin ellerinden öptük. Onlar da bize şeker ha. verdi. Dede bak bir torba şeker topladım. E, Aferin kızıma. E, bize de verecek misin şekerini? Aa, aman be bizim şekerimiz mi yok? Ben de vereceğim. Kızım onları evine götürecek. <gülüyor> tamam <gülüyor> oğlum tamam. Hayır hayır babaanneciğim hep beraber burada yiyelim. Sen nasıl istersen kızım. Eee sonra? Hmm, işte sonra çok geri gezdik. Çok arkadaşla tanıştık. Yarın da başka yere gideceğiz. Hı? Aman kızım gölete filan gitmeyin. Canım gitmezler hanım ne işleri var gölette? Hani çok önemli bir şey anlatacaktın dedene. Ha dedecim mezarlığa gittik mezarları ziyaret ettik. Aferin kızım iyi yapmışsınız. Bayramlarda kaybettiğimiz aile büyüklerimizi, dostlarımızı, tanıdıklarımızı ziyaret etmeliyiz. Onlara dua okumalıyız. Hmm, ben de büyük dedemle beraber hepsini okudum. Çok iyi yapmışsınız. Aferin sana. Sen neler yaptın dedi? He, he, he, he. E, ben de köyü dolaştım oğlum. E, ama basma ey cabe. Kahvelerimiz geldi. <gülüyor> <gülüyor> buyurun, buyurun, Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Vallahi alıştım her işi senin yapmana kızım. Sen gidince ne yaparım bilmem. Aa ne demek anneciğim? Ben varken size iş yapmak düşer mi? Ah, hanım ya eline sağlık. Çok güzel olmuş vallahi Afiyet kahve. Afiyet olsun İbrahim. E. e, e, e. Oh, var mı akşama bir planınız hanım? Ne yapıyoruz? Sağ olsun köylünün çoğu geldi bey. Herkesi gördük bayramlaştık. Biz bize oturalım evimizde isterseniz. Oh, olur siz bilirsiniz. Ey, zaten ben de yorgunum. Erkenden yatayım diyorum. Ee, malum yarın zor gün. Dede Ayşelere gitsek olmaz mı? Ben onları çok sevdim. Hey. Ne ne ne ne dersin hanım gidelim mi? Ee, hem de iadeyi ziyaret etmiş oluruz ha? Ee. Ee, e, gidelim bey değişiklik olur çocuklar da oynar. <gülüyor> o zaman hazırlayalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yemeğin üstüne de ne güzel oldu çay elinize sağlık ol. afiyet olsun bir daha doldurayım mı Emine yok yok çok içince uyku tutmuyor eh, tadında bırakalım Muharrem Bey Yarın kahvede görüşürüz inşallah. Görüşürüz muhtarım. Ha, ha, Öyle evet. acil bir işimiz yok buradayız. Ey, ey, Hatta ey, uygun ey. olursa şu lojman işini bir açsak mı kaymakam beye diyorum. Ha? Sağ olsun şehirden gelen memurlarımıza... öğretmendi imamdı, ormancıydı ev veriyor köyle ama... ...lojman olursa daha rahat ederler. Hiç olmazsa kalıcı olurlar biraz. Ya iyi düşündün be Muharrem Bey. Eh, biz derdimizi söyleyelim. Bakarsın bir çaresi bulunur. Küçük de olsa yaptıralım bir lojman. Her zaman lazım olur. Ya. Çok iyi düşündünüz hocam. Eğer yapabilirlerse köy için kalıcı bir hizmet olur. Kaymakam Bey çok iyi bir insan sağ olsun. Ama yani bir talep götürünce çok düşünüyor. Ee, tabii yani o da bütçeye göre hareket edecek değil mi? Ya baba düşünecek tabii. İlçe bütün köyler kaymakamlığa bakıyor. Hepsi hizmet bekliyorlar ama bakarsınız bir hayırsever çıkar bir sevap yapmak ister evet. kaymakam bey de olayı bildiği için doğruca bizim köyü yönlendirir He. olmayacak iş değil babacım Çok doğru söylediniz neden olmasın ee, biz talebimizi iletiriz ya yani. inşallah bir hal çaresi bulunur ee, Hadi ee, şimdi bize müsaade Aa, otursaydınız biraz daha Yok yok yo, yeter biz de bekleriz. Aa, e, olmadı böyle erken kalktınız yani. ama iyi oturduk komşum yeter yeter biz de bekleriz. E, vallahi neyi ettiniz de geldiniz muhtarım. Sağ ol sağ ol öğretmenim sağ. Ol. <gülüyor> i̇yi ki yemeğe gelmemişiz yani niye bu kadar zahmet ettiniz? Ay ne olacak komşum ne yaptık ki? Gani olsun vallahi Mahcup ettiniz yani. bizler. Afiyet olsun canım ne yaptık ki yani? Ne <gülüyor> şimdi? Canım her şey için teşekkür ederiz Muharrem Bey. Yarın havada görüşürüz inşallah. Aa, görüşürüz Mustafa. Görüşürüz. Zehra, sevgiyi aldın mı? Aldım İbrahim şu haline bak. <gülüyor> bana versen bana. Ver. Nasr'da susduk aldı çocuklar. <gülüyor> ...koşturmaktan yoruldular bütün gün. tabii bayramın heyecanı da var. İsterseniz sevgi bizde kalsın İbrahim Bey. Uyusun arkadaşlarıyla. Yerimiz var. Sağ olun hocam, yanımızda uyusun. Yarın yine görüşürler. Siz bilirsiniz onu. Hadi, geceniz iyi olsun. Kalın sağlıcakla. Güle güle muhtarım, güle güle. Yarın görüşürüz. Sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Hadi Allah'ım parladık. Allah tekrar görüşürüz. Yine bekleriz. Duyduk duymadık demeyin Kimse bana bahçeye, darlaya, tavana gitmesin Öğleden sonra herkes kahvede toplanacak Duyduk duymadık demeyin Duymadın mı beni? Duymadım. Kulağım az duyuyor arkadaş. Aha duymadınsa şimdi diyorum. Kaymakam beyimiz geliyor. Diğere gitme. Bayramlaşma var kahvede. Gene duymadım ben Beksi. Bahçeye gidiyorum ben Sanarı. Sen? Karına karşı mı geliyor? Ne karşı geçeceksin be? Benim geçimimi sen mi sağlıyorsun sanki? Eşim gücün var benim. Mesman abi. Be. Gidersen git be. Allah Allah. Çattı kan. Evet. Sağ, sağ olun. Sağ, ol. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah bu sözünü ettiğim hayırsever vatandaşımızı alır yine geliriz köyünüze. Hem o zaman şu lojman işinde enine boyuna konuşur neticelendiririz. Hiç olmazsa kalıcı bir hizmetimiz daha olur köye. Değil mi muhtar? İnşallah kaymakam beyim. inşallah çok isabetli olur. Hiçbir zaman unutmayız bu ilinizi. Bakın siz bu ilçenin örnek köyüsünüz muhtar. Çevre köylere de örnek olur burada yapılanlar. Proje üretip... Hayır, Sağ olun. Hayır, Sağ olun. Sizin köyünüzdeki bu huzur ve sükunet bütün civar köylerimize örnek olacak cinstendir. Bunun içinde hepinize ve muhtara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <gülüyor> sağ olun efendim. <gülüyor> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ...sizin isteklerinizi yerine getirmek bizlerin görevidir muhtar. Memnun oluruz. Sağ olun kaymakam bey. Başka bir isteğimiz olunca iletiriz. Çekinmeyin muhtar. Her zaman bekliyoruz. E şu gölet meselesini de açsak mı muhtarım? He, he. he olur olur. çıtlatalım işte he. sen. Ne oldu? Bir e şey de, mi var muhtar? Şey ya, e, var sayın kaymakamım var. E hadi sen söyle <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> e, Kaymakam beyim... ...bizim şu gölet işimiz vardı ya... Eee o olmadı mı muhtar? E, oldu efendim oldu da e, bazı eksikleri kaldı. <gülüyor> ne gibi? Yani şey gibi e, e, yaz gelince malum nüfusumuz artıyor. <gülüyor> e, su ihtiyacı da fazlalaşıyor. Sulama içinde göletten faydalanıyoruz mecburen. Ee, ...öyle olunca... ...bazen sıkıntı yaşıyoruz efendim. Evet. Ee, eğer buna bir hal çaresi bulunabilirse... ...yani köycak memnun olacak. <gülüyor> Peki yapılması gereken nedir? Ee, şeydir... E, e, ...evvela... E, ...göğretin önündeki setin... E, ...temelden itibaren... ...yükseltilmesi gerekiyor efendim. Eğer seti biraz yükseltirsek... ...su toplama kapasitemiz artar. Ve özellikle... Kurak yıllarda bizi rahatlatır. Bak muhtar bu başlı başına bir iş. Evet kaymakam bey. Yani kendi gücümüzle yapalım dedik ama bizi çok aşıyor. E, tamam bir düşünelim bakalım. He, he, he. Pekala başka bir şey yoksa biz gidelim o zaman. Efendim madem konuya girdik bir maruzatımız daha var. Başlayınca talep bitmez. He. Söyle bakalım he, muhtar. He. Göletin yüksekliğinden ziyade etrafının çevrilmesi önemli. Sayın kaymakamım. Yani çocuk filan girer de şu sıcaklarda. Allah muhafaza bir sakattır çıkar. Yak yak bir şey olmaz. Şimdi ona hiç girmeyelim. Hem bekçi beklesin ya işine. Yani her işe onu koşuyoruz kaymakam bey. Yetişemiyor. Ee, ama olmazsa bir <gülüyor> bekçi daha çıkardırız. Sağ olun efendim. Siz onu halledin de şu yükseltme işine bir bakalım. İhtiyaç bitmiyor ki muhtar. Her köyün ihtiyacı var. Ya, haklısınız efendim sağ olun. Bütçemize bir bakalım şu işi halledelim de... ...gerisi o kadar önemli değil muhtar. Siz de derseniz o olur efendim. Allah devletimize seval vermesin. Hadi bakalım. İyi bayramlar hepinize. Kalın sağlıcakla. Sağlıcakla. Muhtarım! Muhtarım! Ne oluyor muhtar? Bilmiyorum Kaymakam Bey. Muhtarım! Muhtarım yetişin! Ne var ne oldu? <Gülüyor> muhtarım gölete... Çocuk düşmüş. Ha? Çocuk mu düşmüş? Kimin çocuğu? Kara Mustafa'nın. Kara Mustafa'nın çocuğu. Ha? Oğlum neden evin düşmüş? Evlerin oğlumu? Oğlum. Oğlum. Ha? Ne olursa olsun evin oğlumu? Yatışın oğlum. komşular. Yatışınlar. Hadi koş, koş. Hadi gülünler. lan! olursa olsun. Allah oğlumu bana bağışla. Doğ. Oh. Allah oğlumu bana bağışla. Mustafa, Mustafa çekilsen. Sakin ol. Sakin, Sakin. olayım. Aslan gibi oğlum gittiniz ha? Çekil ben Mustafa, çekil işi zorlaştırma. Aslan gibi oğlum yerde yatıyor gitti olan gitti gitti aslanı tutmayın beni tutmayın dur dur dur dur Bu benim oğlum dur dur dur dur Hüseyin bu. dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Engel olma. Hadi Hüseyin. Hadi olacak, hadi Hüseyin, hadi olacak. Ne olmuş buna muhtar? Senin oğlan gölete düşmüş. O da tam oradan geçiyormuş bahçeye giderken. Düşünmeden atlamış gölete, oğlunu kurtarmış. Hüseyin mi? Hüseyin tabii. Hüseyin yüzü yülmeden kendi canını da tehlikeye atarak. Oğlunu tutmuş, çekmiş dışarı. Ama kendi düşmüş bu sefer. Çırpınıyormuş ki çocukların yardımıyla çekmişler kenara. <gülüyor> Oluyor, oluyor. Ağzından su boş oluyor. Hadi Hüseyin. Hadi bakalım oğlum. Hadi. Aman be oğlum. Hadi göster şu doktorluğunu. Göster. Hadi. Kurtar şu Hüseyin'i. Vay be. Hüseyin oğlum için canını tehlikeye atmış ha? Ne tehlikesi? Belki de öldü garip. Ölme be Hüseyin. Malım, mülküm, sekim, bostanım hepsi senin olsun. Ne olur yaşa be komşum. Yeter ki yaşa. Eğer bir daha senin hatırını yıkarsam... ...Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın beni. Hadi be komşum! Hadi gayret! <gülüyor> nefes alıyor! Baba nefes alıyor! Hadi Hüseyin! Hadi! Hadi oluyor! Hadi! Hadi. Aa, duydun galiba Sayın! Bak bak bak! O, o da barışmak istiyor! Söz muhtar! Daha ömür boyu küslük yok! Yeter ki ölmesin komşum! Hadi Hüseyin! Hadi dayan! Ee, e, tamam! Nefes alıyor! Ama durumu kritik! ...derhal bir sağlık merkezine yetiştirmek gerekiyor Kaymakam Bey. O zaman bizim aracı alıp hemen ilçeye yetiştirelim. Hah, mümkünse Ulan, siz ol. de bizimle gelin doktor bey. Olur Kaymakam Bey olur olur. Hiç vakit kaybetmeden götürelim hastayı. Sağ ben. olun Kaymakam. Tamam hastayı sarsmadan dikkatlice taşıyalım aracı hadi beyler. Arkadaşlar siz bana bırakın. Dur Mustafa dur hep beraber yapalım. Ha? Yarından tezi yok şu göletin etrafını çevirelim muhtar. Çevirelim de böyle bir kaza yaşanmasın bir daha. Sağ olun Kaymakam Bey. Allah devletimize zeval vermesin ondan razı olsun.